Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellâhi ve nestaînuhu ve nestağfirühü. Ve ne'ûzü billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amalina Men yehdihillâhu fe ve men yudlil fe Ve eşhedü en lâ ilâhe illallâh vahdehu lâ ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühü. Eмма bat fe inne estagra'u'l hadîsi Allah.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 Akide meseleleri hakkında bir cehalet söz konusu olduğu zaman mutlaka aşırılık uçlarından ifrat veya tefrite dair sapıklıkların bazıları gündeme geliyor. Bazen tefrit kanadında gelen, meydana gelen bir sıkıntı bunun antitepkisi olarak bir ifratı beraberinde getirebiliyor. Tekfir konusuyla ilgili olarak ortaya çıkan bazı şüpheleri Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat'in akide esasları açısından bakışlar sunacağız inşallah. Bu konuda gündeme getirilen şüphelerden birisi haricilik büyük günahtan dolayı insanlar Müslümanları tekfir etmektir. Bunun dışında bir haricilik söz konusu değildir şeklindeki bir şüphe. Ee, yine hariciliğin geçmişte meydana çıkmış ve kökü kurumuş, o dönemde bitmiş, devam etmemiş bir görüş olduğu e, düşüncesi hakim. harici fırkasına ait görüşler taşıyanlara da bu sakıncalı görüşleri ikaz edildiği zaman geçmişte olup bitmiş bir vakadır. Bu kâfir yöneticilerin olduğu da haricilik söz konusu mu olur? O halde bu yöneticiler de Ali radıyallahu an konumunda mı oluyorlar gibi veyahut biz büyük günahtan dolayı tekfir etmiyoruz. Sadece küfürden dolayı tekfir ediyoruz. Harici sadece büyük günahtan dolayı tekfir edenlerdir şeklinde ya bir cehalet kaynaklı ya da e, akide meselelerini bilmemekten kaynaklanan veyahut bir saptırmadan kaynaklanan sözler ileri sürülüyor. Ee, yine ehli sünnet vel cemaatin akidesine sahip insanlara da herhangi bir delille dayanmaksızı mürciye isimlendirmesi yakıştırılabiliyor. Öncelikle hariciliğin geçmişte olup bitmiş bir vaka olmadığını bilakis kıyamet gününe kadar bu fırkadan türeyeceklerin devam edeceğini bildiren delillerden birisi Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu'nun şu rivayetidir. O diyor ki: Allah Resulü aleyhi vesselam şöyle buyurdu. Öyle genç bir cemaat türecek ki Kur'an okuyacaklar. Fakat okudukları Kur'an onların boğazlarının çemberinden öteye geçmeyecektir. Onlardan bir grup çıktıkça hemen kökleri kazınmalıdır. İbn Ömer radıyallahu anhu diyor ki: ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan onlardan bir grup çıktıkça hemen kökleri kazınmalıdır ifadesini 20'den fazla işitti. Ravi i̇bn Ömer radiyallahu anh'a bundan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisin sonunda şöyle buyurduğunu bildiriyor. Nihayet bu cemaatin sürdürdüğü hile ve aldatma esnasında veya onların askerleri arasında deccal çıkıverecektir. Bunu İbn-i Mace Sahih bir isnatla rivayet etmiştir. Elbani hadisin sahih olduğunu belirtir. Bu hadis haricilik fırkasının tarihte kalmadığını bilakis kıyamete yakın zamanda deccal çıkıncaya kadar süreceğini açıkça ifade eden delillerden birisidir. Yine hariciliğin sadece büyük günahtan dolayı tekfir etmek olduğuna gelince böyle bir iddiaya gelince bu da nisbi bir sözdür, göreceli bir sözdür. Mesela harici e, ekollerinden necedat fırkası kebire sahibini yani büyük günah işleyenleri tekfir etmezler. Buna rağmen harici e, ekollerinden birisi olarak sayılır. Haricilerin pek çok özellikleri hadislerde zikredilmiş olmakla beraber burada sadece bu şüpheye dikkat çekmekle yetineceğim. Allah Resulü Aleyhissat ve tabi olan sünnet ehlini tekfir eden mealci sünnet inkarcıları, sahabeleri ve onların yolunda gidenleri tekfir eden rafiziler, bir şeyhten biat almayan Müslümanları tekfir eden tasavvufçular ve kendilerinden başkalarını tekfir eden her bir bidat fırkası bu yönleriyle yani bu tekfir yönleriyle haricilik bidatinde barındıran fırkalar e, olmakla beraber bizim burada söz konusu ettiğimiz kimseler Başka herhangi bir sapıklıkları olmayıp toplumu tekfir eden, mutlak tekfirle muayyen tekfiri ayırt etmeyen halis haricilerdir. Bu bahsi geçen sözün nisbi, göreceli bir söz olması şundan dolayı, hariciler kendi iddialarına göre küfür inandıkları şeylerden dolayı tekfir etmektedirler. Halbuki e, çoğu zaman onların küfür, e, şöyle yapmak küfürdür veya e, şunu söylemek küfürdür diye iddiaları çoğu şeyin esasında e, büyük günah olduğu e, anlaşılır naslardan e, harcilerin bu tavırlarının ispatına gelince harcilerin İbn Abbas radıyallahu anhumayla karşılaşmasından bahseden uzun bir rivayet şu şekilde Haruri ile yani e, Kufeye mil uzaklıkta bulunan Harur adı e, bir de yerleştikleri için e, Harura, beldesine nispet edilerek Haruriler denilmiştir haricilere. Onlar çıkıp bir yerde cemaatten ayrılınca 60 bin kişiydiler. Ali radıyallahu an üzerine huruç için, ayaklanmak için toplanmışlardı. Gelen insanlar, ey müminlerin emiri, bu topluluk senin üzerine huruç ediyorlar, senin üzerine ayaklanmak üzeredir diyorlar. O da Ali radiyallahu anh de onları bırakın onlar benimle savaşıncaya kadar onlarla savaşmayacağım onlar bunu mutlaka yapacaklardır diyordu. İbn Abbas radiyallahu anh'a diyor ki bir gün öğle namazından önce yanına gittim ve Ali'ye dedim ki ey müminlerin emiri onların yanına gidip konuşayım. O da bana onların sana bir zarar vermesinden korkuyorum dedi. Dedim ki Hayır, ben güzel ahlaklı birisi olarak eza verdirtme yani güzel ahlakım sayesinde onlardan korunabilirim. Bunun üzerine bana izin verdi, ben de en güzel elbisemi giydim, günün ortasında onların yanına vardım. Yanlarına girdiğimde onlar yemek yiyorlardı. Onlar kadar ibadete düşkün olan kimse görmedim. Alınlarında secde izleri vardı. Elleri deve tırnağı gibi olmuş, üzerlerinde katlanmış elbiseler vardı. Yüzleri de sararmıştı. Onlara selam verdim. Dediler ki: Merhaba ey Abbas'ın oğlu. Bu üzerindeki elbise de nedir? Dedim ki: Beni neden ayıplıyorsunuz? Ben Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemin en güzel Yemen elbiselerinden giydiğini gördüm. Sonra şu ayet okudum: De ki: Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti rızkından pak olanları kim haram etti? Araf suresi 32. Ayeti. Neden geldin? Dediler. Dedim ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhacirlerden ve ensardan olan ashabının yanından ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu ve damadının yanından geliyorum. Onlar üzerine Kur'an nazil olmuş ve onlar onun tevilini, tefsirini sizden iyi bilenlerdir. İçinizde onlardan hiç kimse yoktur. Sizlere onların ne söylediklerini ve onlara sizlerin ne söylediğinizi tebliğ etmeye geldim. Onlardan bazıları, Kaynağını rivayetin sonunda söyleyeceğim. Sabredin inşallah. Onlardan bazıları Kureyş'le tartışmayın. Allah Teala buyuruyor ki Bilakis onlar tartışmacı bir kavimdir. Dedi. Sonra onlardan biri Onunla mutlaka konuşmalıyız. Dedi. Dedim ki Söyleyin bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından ve amcasının oğlundan niçin intikam almak istiyorsunuz? Şöyle dediler. Üç şeyden dolayı. Nedir onlar dedim. Dediler ki Birincisi, o Allah'ın emrinde hüküm vermesi için birini tayin etti. Allah Teala buyuruyor ki, hüküm yalnız Allah'ındır. Onlar bu sözleriyle En'am 57 ve Yusuf 40. ayetlerini kast ediyorlardı. Başka dedim, dediler ki, ikincisine gelince, o savaştı ama ne esir aldı ne de ganimet dağıttı. Savaştıkları eğer kafir iseler, malları helaldir. Şayet mümin iseler, malları da haramdır, onlarla savaşmak da haramdır. Peki üçüncüsü nedir dedim. Dediler ki kendini müminlerin emiri olmaktan azletti. Müminlerin emiri değilse kafirlerin emiridir. Dedim ki bundan başka bunun dışında iddialarınız var mı? Hayır bizden bu kadar dediler. Onlara şöyle dedim. Size Allah'ın kitabından ayetler okusam ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden inkar edilemez deliller getirsem görüşleriniz değişir mi? Evet dediler. Dedim ki, siz diyorsunuz ki o Allah'ın emrinde hakem tayin etti. Ben size Allah'ın kitabından çeyrek dirhemde hükmü insanlara çevirdiğini, yani çeyrek dirhemlik bir meselede hükmü insanlara bıraktığını, Allah'ın onda hükmetmelerini emrettiği ayetleri okuyacağım. Allah'ın şu kavlini, şu ayetini görmediniz mi? Ey iman edenler! ihramlıyken avı öldürmeyin. İçinizden kim onu kasten öldürürse, öldürdüğü hayvan dengi ona cezadır. Buna, Kabe'ye varacak bir kurban olmak üzere, içinizden adalet sahibi iki kişi hükmeder. Öldürülen avın dengini takdir eder. Maide suresi 95. ayet. Onda hükmetmeler için Allah'ın hükmü insanlara bırakılmıştır. Dilese onda kendisi hüküm verirdi. Kişilerin hakem olmasına bunda cevaz vardır. Peki Allah'ın şu ayeti hakkında ne dersiniz? Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Nisa 35 Demek ki herhangi bir anlaşmazlıkta en iyi çözüm hakem tayinidir. Şimdi onların arasının bulunması için Allah'ın hükmüne uygun olarak hakem tayin edilmesi mi güzel yoksa başka bir şey mi? Onlar elbette aralarının düzeltilmesi daha iyidir dediler. Dedim ki, gelelim savaşta ama ne esir aldı ne de ganimet dağıttı sözünüze. Siz, anneniz Ayşe'yi esir edip başka kadınlara yaptığınızı ona da yapar mısınız? Bunu yaparsanız elbette kafir olursunuz. Onların analarınız olmadığını söylüyorsanız şayet yine kafir olur ve İslam'dan çıkarsınız. Zira Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır. Eşleri onların analarıdır. Ahzab suresi 6. ayet. Şimdi siz iki sapıklık arasında sallanıyorsunuz. Hangisini isterseniz seçin. Bu meseleyi de hallettim mi dedim. Evet dediler. Dedim ki gelelim Ali'nin kendini emirlikten azletmesine. Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye gününde bir anlaşma imzalamak için Kureyş'i çağırdı. Ali radıyallahu anh'e sil ey Ali. Allah'ım sen biliyorsun ki ben Allah'ın Resulüyüm. Oraya Muhammed bin Abdullah yaz dedi. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'den daha üstündü. Fakat ünvanını yazdırmadı. Bunu sildirmekle kendini peygamberlikten azletmiş de olmadı. Bu meseleyi de hallettim mi dedim. Evet dediler. Onlardan 20 bin kişi dönüş yaptı. Diğerleri ise yani kalanları ise huruc ettiler, ayaklandılar. Sapıklıklar üzere muhacirler ve ensara karşı savaştılar. Evet, bu rivayet Ebu Nuaym'ın Hilyetü'l Evliya'sının 1. cildinin 317. sayfasında sahih bir isnad ile rivayet edilmiştir. Mesela tekfiri gündeme getirenlerden birisi toplumdaki bir takım olumsuzlukları zikrettikten sonra şu ifadeleri kullanıyor. Şimdi kardeşim böyle bir toplum la ilahe illallah dediği için onları Müslüman sayacak ve bu kelimeyi Şirkten teberri ettiklerine dair delil olarak mı alacağız? Sonra da bunlar da asıl İslam'dır vesaire mi diyeceğiz? Rabbim basiretimizi köreltmesin, diyor. Yine ardından şu ifadeleri kullanıyor. İlk konuda tespit ettiğimiz gibi, bu toplumun kelime-i şehadeti sahih değildir ki şirkten teberriye ve İslam'a girişe alamet olma vasfı olsun. Kelime-i şehadetin içinde geçtiği namaz al alamet olsun. Evet her ne kadar bazı ilim ehlinden bu konuda nakiller yapmış olsa da burada sayı hadislerde gelenlerle yetinmemek ve onlarda gelene muhalefet vardır. Mesela Bezzar'ın Yaz El ensari radıyallahu anh'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şu şekilde buyruluyor. Muhakkak ki la ilahe illallah öyle bir kelimedir ki Allah katında pek değerlidir. Allah katında belli bir yere sahiptir. O öyle bir kelimedir ki kim onu samimiyetle, ihlasla söylerse Allah buna karşılık onu cennete koyar. Kim de onu sahtekarca söylerse dünyada canını ve malını korusa bile yarın Allah'ın huzuruna çıktığında Allah onu hesaba çeker. Bu anlamda hadisin şahitleri çoktur ve meşhurdur. Bizler insanların kalplerinde olan ihlası bilemeyiz lakin zahire göre hükmetmek bu kelimeyi tevhide Allah'ın verdiği değeri bizim de vermemizi gerektirmektedir. Üstelik bu öyle bir kelimedir ki samimi olarak söylemeyen bir kimse için dahi dünyada müslüman muamelesi görmesini sağlamaktadır. İşte bu hakikate muhalefet eden kimseler haricilerdir. Buna geçmişte bir örnek isterseniz şunu zikredebiliriz. Humeyd bin Hilal anlatıyor. Umare bin Kurs el-Leysi bir gazveye çıktı ve gazvede Allah'ın dilediği kadar kaldı. Sonra döndü. Ahvaz yakınına geldiğinde ezan sesi duydu. Ve vallahi üç gündür Müslüman bir cemaatle namaz kılmadım deyip namaz kılmak için ezanın okunduğu yere doğru yöneldi. Derken Ezarika Fırkası'yla, Ezarika Fırkası harici yerden Nafi bin Ezrak'ın tabilerine verilen bir isimdir. Bu tayfayla karşılaştı. Kendisine ey Allah'ın düşmanı buraya gelmenin sebebi nedir dediler. O da siz kardeşim değil misiniz dedi. Onlar sen şeytanın kardeşisin seni öldüreceğiz dediler. Humet şöyle karşılık verdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın benden duyup razı olduğu şeye razı olmaz mısınız? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buzat'tan kelime-i tevhidi işitmekle Müslüman olarak kabul etmişti. Şöyle devam ediyor. Ben kafir olarak Allah Resulü'nün yanına gittim. Sonra Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve onun Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getirdim. O da beni serbest bıraktı dedi. Fakat onlar yine de onu yakalayıp öldürdüler. Bu rivayetten anlıyoruz ki, bu rivayet Ziya-ül Mahdisinin El-Muhtaresinde, Tabirani'nin Mucemül efsatında geçiyor. Bu rivayetten anladığımız üzere o dönemin haricileri de, Günümüzdekilere benzer endişeler taşıdıklarından olsa gerek, la ilaha illallah sözünü yeterli bulmamışlardı ve kendilerine namaz kılmak için gelerek selam verene toplumu tekfir etmelerinden dolayı Allah'ın düşmanı diye hitap etmiş ve onu öldürmüşlerdi. Harcılığın bir başka bariz özelliği de kafirler hakkındaki ayetleri Müslümanların aleyhinde tevvel ederek tekfir etmeleridir. Nitekim İmam Bukhari şöyle bir Başlık atıyor. i̇bn Ömer radiyallahu anh'a onları Allah'ın yarattığı en şerli insanlar olarak görür ve şöyle derdi. Onlar kafirler hakkında inen ayetleri müminler aleyhinde uyguluyorlar. Evet, mürciye ve hariciye fırkasının bir takım özellikleri vardır ki bunlar birbirinden e, bu özellikler sayesinde ayrılır. Öncelikle şu sayacağım özellikler. Veya bu ibarelerden birini kullanan bir kimse de, e, ya bir mürcedir bunu kullanan veyahut da kendisinde bir e, mürcelik şüphesi vardır. Bu ibarelerden birisi, iman sadece kalbi, e, kalbin tasdikidir demeleridir. Bu cehmiye mürcesinin akidesidir. Yine, iman sadece dil ile söylemektir. Bu da kerramiye fırkasının akidesidir. İman, kalp ile tasdik ve dil ile ikrardan ibarettir diyen fukâ mürciesine e, mensup olanlardır. İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve kalp ile ameldir fakat ağzaların ameli değildir diyenler de mürce şüphesi taşırlar. Ehli sünnete göre iman dil ile ikrar, kalp ile tasdik ve ağzaların ameli ile tasdiktir. İman artmaz ve eksilmez. İmanın aslı konusunda insanlar eşittir diyenler de yine mürciye akidesine ait bir e, ibare kullanmış olurlar. ehl sünnete göre iman taatlerle artar ve günahlarla, masiyetlerle eksilir. Yine küfür sadece yalanlamaktan ibarettir sözü de mürciye fırkasına ait bir görüştür. Bu cehmiye akidesidir küfrün itikat etmedikçe, inkar etmedikçe veya helal saymadıkça gerçekleşmeyeceğini söylemekte de e, yine mürce akidelerindendir. Bu söze de İmam Tahavî'nin şu sözünü delil getirenler olmuştur. Helal saymadıkça ehli kıbleden hiç kimseyi günah sebebiyle tekfir etmeyiz. Burada doğrusu şudur. Küfür söz ile, fiil ile veya itikat ile gerçekleşebilir. Şirk veya küfür dışında herhangi bir günah işlemesi sebebiyle onu helal saymadığı sürece ehli kıbbeden kimseyi tekfir etmeyiz. Azaların amellerinin tamamını terk etmek dinden çıkaran küfür değildir. İddiası da yine mürciğe ait bir iddiadır. Şüphesiz azaların amelleri ve hatta kalbin amellerinin imanın rüknü olarak sayılmaması sebebiyle bu sözü söylemek mürciğeliktir. Zahir ile batın arasındaki alaka sebebiyle bu söz geçersizdir. Azaların ameli bulunmazsa kalbin amelinin mevcudiyeti de imkansızdır. Azaların ameli imanın rüknü veya sıhhat şartı değil kemal şartı diyenler de mürce şüphesi taşırlar. Doğrusu şöyle demektir. Azaların amelleri imanın rüknüdür. Birer başlarına ise namaz dışındaki ameller imanı kemale erdiren amellerdir. Yoksa namazın terki küfürdür. Yine küf, küfür ifade eden söz ve ameller dinden çıkaran şeyler değildir fakat küfre alamettir görüşü de mürceye aittir. Bu söz insanın küfür bir söz veya küfür bir amel ile dinden çıkmayacağını ifade ettiğinden dolayı mürceliktir. Doğrusu şudur, bu ameller sadece alamet değil hakiki manada küfürdür. Lakin tekfir için maniler ve şartlar vardır. Dinden çıkaran sözlü veya ameli küfürler, her bakımdan imana zıt olan veya yalnızca küfre alamet olmayanlarıdır Şekindeki söz de mürciyeye ait bir ifadedir. Doğrusu şudur, dinden çıkaran kavli veya ameli küfürler, delilin bunu gösterdiği şeylerdir. Bunlar da her açıdan zaten imana aykırıdır. Zira bu, batının yani iç alemin küfrünün göstergesidir. Şehveti ve kasıt bulunmamasını, Tekfirin manilerinden sayması, mürceğinin e, özelliklerinden birisidir. Bunun mürcelik sayılmasının sebebi, küfrü sadece itikat ile sınırlamalarından dolayıdır. Ama eğer kast edilen, hatanın zıttı olan kasıt ise bu doğrudur. Zira hata tekfirin engellerindendir. Lakin küfür amelini işlemedeki kastın, e, taammüdün yeterli olduğunun bilinmesi gerekir. Küfre düşmeyi kast etmiş olması gerekmez. Namazı terk etmek küfür değildir, zira o ağzaların amelidir. Azaların ameli ise imanın kemal şartıdır, der yine mürciye. Bu sözün mürciyelik olmasının sebebi şudur, bunu söyleyene göre amel ile tekfir edilmez, ona göre ancak itikad ile tekfir edilir. Namaz meselesi ise, sahabelerin tekfirinin küfür olduğu üzerinde icma ettikleri en bariz meselelerdendir. Fakat elinde bulunan şer'i deliller sebebiyle, Namazı bazen terk edip bazen kılanın kafir olmayacağı görüşünü tercih etmişse e, nitekim seleften bazıları e, bu görüşü e, dile getirmişlerdir. Ve kendisine bu konudaki icma ulaşmamışsa o mürcie sayılmaz. Buradan anlaşılıyor ki bazı seleften gelen şu sözü reddeden kimseler hata etmişlerdir. Her kim iman söz, amel ve itikattır. Artar ve eksilir derse İrcadan, mürcelikten tamamen beridir. Bu doğru bir sözdür. Lakin bu sözün sahibinin anlayışına göre böyledir. Amel, söz ve itikat imanın rükünleridir. Biri diğerinin yerine geçmez. Fakat azaların amellerini imanın rükmü olarak görmeyenin veya küfrü sadece yalanlama veya helal saymaya hasredenin, bunlarla sınırlayanın bu sözü söylemesi selefin kastettiği mana değildir. Bu ibare Nebi Aleyhisselatü şu hadisine benzer. La ilahe illallah diyen cennete girer. Onlar bunu söyleyip şahadetin ikinci bölümü olan Muhammedun Resulullah kısmını söylemeyen kimse hakkında veya herkisini de söyleyip bunlarla çelişen bir şey işleyen kimse hakkında aynı şeyi söyleyemezler. İşte bu da bunun gibidir. Bu sebeple bazı alimler Mürciye mezhebine davet eden kitaplardan sakındırmışlar ve Bununla beraber imanın söz ve amel olduğuna, artıp eksildiğine uyarıda bulunmuşlardır. Allah en iyi bilendir. Yine şunları iyi bilmek gerekir ki, sayacağım şu sözleri söyleyen ya bir haricidir yahut haricilerin aşırılığına düşmüştür. Büyük günah işleyeni tekfir etmek. Günah işleyip onda ısrar edeni tekfir etmek. İman tek bir şeydir, eksilmez. Bir kısmı giderse tamamı gider demek. Apaçık bir küfrü görülmese de cevir ve zulmeden yöneticiye ayaklanmayı caiz görmek. Bunun harcilik olmasının sebebi ehli sünnet ve cemaatin bunun caiz olmadığında icma etmiş olmasıdır. Harciler ise buna muhalefet etmişlerdir. Yine cehaleti mutlak bir şekilde mazeret olarak görmemeleri harcilerin özelliklerindendir. Doğrusu cehaletin mazeret olduğu yerler de vardır, olmadığı yerler de vardır. Muayyen bir hüküm dahi olsa Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeden herkesi tekfir ederler. Doğrusu şudur. Umumi teşride bulunup bunu helal sayarak Allah'ın indirdiğini inkar ederek beşeri hükmü Allah'ın indirdiğinden üstün veya onunla eşit görerek uyulan bir din ve bağlayıcı bir kanun kılmak veya beşeri bir hükmü dine nispet etmekle Bağlı bulunan İslam şeriatında ona muhalefetin ve belirli bir meselede onunla hükmetmemenin arasında fark gözetilir. Yine şartların tahakkuk etmesini ve manilerin ortadan kalkmasını gözetmeden muayyen tekfirde acele etmekte de haricilik alametidir. Ehl Sünnet e karşı, Ehli sünnete karşı bidat ehlinin e, mürcelik iddiasına gelince, Tekfiri gerektirmeyen durumlarda muhaliflerinden Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmekten dolayı tekfir etmelerini isteyenler muhaliflerinin irca, mürciye akidesinde olduklarını iddia edip sapık mürciye fırkasına nispet etmekte veya irca şüphesine girmekle suçlamaktadırlar. Şüphesiz bu bir iftiradır. Bunu söyleyen kimse tekfir konusunda ehli sünnet ile mürciye arasındaki farkı bilmemektedir. Halbuki bu konuda ikisi arasında göklerle yer arası kadar fark vardır. Ehl-i sünnetin itikadı ancak hak olandır. Onun dışındaki mürce gibi bidat fırkalarının itikadı ise ehl-i sünnete uyduğu yerlerde bazen hak olabilir. Ehl-i sünnete muhalefet etse de e e mürcenin bütün görüşleri batıl değildir. Sapık fırkaların ehl-i sünnete uyduğu konularda bundan dolayı ehl-i sünnetin kınanacağını zannedenler hata etmektedirler. Bu sebeple bidat ehlininden bidate düşmeyen bazılarının ehli sünnete uygun davrandığı açık bir durumdur. Hatta ehli sünnete her konuda muhalefet eden bir bidat fırkası neredeyse yoktur. Şeyhülislam İslam İbn Teymiyye Allah rahmet eylesin rafiziler hakkında bile şöyle demiştir. Yine şunu bilmek gerekir ki bazı insanların karşı çıktıkları kimselerin tamamen batıl olması gerekmez. Bilakis onların ehli sünnete aykırı olan sözleri ve fiilleri olduğu gibi Ehl-i Sünnet'e uygun olan ve isabet ettikleri sözleri ve fiilleri de vardır. Lakin onların tek kalıp da isabet ettikleri bir mesele yoktur. Yani onların tek başına isabet ettikleri e, hak bir e, itikat yoktur. Bu fark mürcîenin küfrü gerektiren bütün fiillerde helal sayma şartı gibi itikadı şart koşması hususunda da ortaya çıkmaktadır. Ehlü Sünnet ise her konuda değil. Küfrü gerektiren bazı konularda tekfirde helal saymaya şart koşmaktadır. Küfrü gerektiren hallerde itikat şartını ancak delil tayinedir. Şayet delil bir meselenin itikat gerektirmeksizin küfre götürücü olduğunu gösteriyorsa, ehl sünnet bundan dolayı itikat şartı koşmadan tekfir eder. Ama delilin küfre götürücü olmasında günahlar gibi bunu göstermediği meselelerde ehl sünnet ancak itikadı şart koşarak tekfir eder. Buna zina bir örnektir. Bundan dolayı tekfiri gerektiren delil gelmemiştir. Yani zina eden kimsenin tekfir edilmesini gerektiren herhangi bir nas yoktur. Bundan dolayı ehli sünnet bu konuda şu kaideyi koymuştur. Zina eden bunu helal saymadıkça tekfir tekfir edilmez. İslam imamları söyleyenini mürciyeden ayıran ve mürciyelik akidesinden uzaklaştığını gösteren bir takım ibareleri belirtmişlerdir. Bunlardan birisi şu, iman söz, itikat ve ameldir diyen mürciyeden uzaklaşmıştır. İmam el-Berbehari, Allah rahmet eylesin, şöyle der. İman söz ve ameldir, artar ve eksilir diyen kimse, irca akidesinden başından sonuna kadar tamamen çıkmıştır. Yine iman artar ve eksilir diyen kimse, mürciyeden uzaklaşmış demektir. İmam Ahmed bin Hanbel, Allah rahmet eylesin, iman artar ve eksilir diyen kimse hakkında kendisine sorulunca şöyle der: Bu kimse irca akidesinden yani mürcelik akidesinden uzaktır. Berbahari de, Allah rahmet eylesin, şöyle der: İman söz ve ameldir, artar ve eksilir diyen kimse başından sonuna kadar tamamen mürcelikten uzaklaşmış demektir. Yine imanda istisnayı caiz gören mürceden uzaklaşmıştır. İmam Abdurrahman bin Mehdi Allah rahmet eylesin şöyle der. İstisnayı yani inşallah müminim demeyi terk etmek mürceliğin aslıdır. Şeyhülislam İbni Teymiye şöyle diyor. İbni Mesud ve arkadaşları Es-Sevri, İbni Uyeyne, Kufi alimlerinin çoğunluğu Basralıların rivayet ettiğine göre Yahya bin Said el-Kattan, Ahmet bin Hanbel, ve diğer sünnet imamları gibi hadis asabının selefi imanda istisna yaparlardı. Bu kendilerinden mütevatir olarak nakledilmiştir. Yine şöyle demiştir. İstisnayı caiz görmeyenler, yani inşallah müminim demeyi caiz görmeyenler, Mürciye, cehmiye ve bunlara benzer kimselerdir. İstisna inşallah müminim demektir. Bu ehli sünnete göre bazı hallerde caizdir. Bunlardan bazısı kendini Temize çekmekten uzaklaşmak veya amelinin kabul edildiğini kesin olarak ifade etmekten uzaklaşma halidir. Lakin ehli sünnet bunu imanda şüphe ederek söylemeyi caiz görmez. Mürciye ise istisnayı hiçbir durumda caiz görmez. Küfür söz ile veya amel ile olabilir diyen kimse mürciye'den ayrılmıştır. Onlar Amelleri imandan saymadıkları için yani mürciye amelleri imandan saymadığı için onlara göre kuvvet ve zayıflık imana etki etmez. Bundan dolayı mürciyeye göre itikad yani helal saymak dışında küfre yol yoktur. Şeyhülislam İslam i Teymiye Allah rahmet eylesin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e söveni tekfir konusunda helal saymayı şart koşan hakkında şöyle demiştir. Ümmetin selefinin ve onlara tabi olan sonrakilerin mezhebine göre bu gibi sözler etmenin kendisinin küfür olduğu ortaya çıktığından, bu sözleri söyleyen kimse helal saysın veya saymasın fark etmez. Bunun delili, peygamberi söyleyenin küfür hakkındaki ilk meselede zikredilen delildir. Kelamcıların veya onların adamlarını takip eden fakirlerin kuruntularını gerektiren bu şüphenin kaynağı, onların imanı Rasulün haber verdiklerini tasdik olarak görmeleri, dolayısıyla ona sövmenin ve hakaretin, onun doğruluğuna inanmaya aykırı olmadığı görüşünde olmalarıdır. Mürcenin çelişkesi de buradan kaynaklanmaktadır. Onlar, imanın itikat ve sözden ibaret olduğunu söyleyenlerdir. Onların aşırısı olan kerramiye, imanın itikat olmasa da sadece söz olduğunu söyler. İmam Elbani, Allah rahmet eylesin ki hakkında en çok belki iftira, mürcelik iftirası yapılanlardan birisidir. İbn Kayyim rahmetullahi aleyh'in sözünü özetleyip kabul ederek şöyle der. İbn Kayyim rahimeullah küfrü iki çeşit olarak ifade etmiştir. Amel ile küfür ve inkar ve itikad ile küfür. Amel ile küfür de imana zıt olan ve zıt olmayan diye ayrılır. Kuta secdede, mushafa hakaret, peygamberi öldürmek ve sövmek imana zıt olan küfür amelleridir. Evet Elbani Allah rahmet eylesin bunu Silsiletu Sayhanın 7. cildinde ifade ediyor. Yine şöyle demiştir. Bazı ameller vardır ki bunları işleyen itikadi küfürle tekfir edilir. Zira bunlar kesin bir delaletle küfrü gösterir. Yani müceret bir it, müceret bir amel dahi bazen itikattaki bir küfre doğrudan delalet eder bu sebeple küfrü gerektirir. Zulmetseler dahi yöneticileri dinlemek ve itaat etmek gerektiğini söyleyen mürciyeden ayrılır. Mürciye zulmeden yöneticiyi dinleyip itaat etmeyi değil, kılıçla ayaklanmayı gerekli görür. İmam Abdullah bin Tahir rahmetullahi aleyh, hakkında şöyle demiştir. Muhakkak ki sizler bu topluluğa cahillikle buz ediyorsunuz. Ben ise onlara bilerek buz ediyorum. Birincisi, onlar yöneticiye itaati gerekli görmezler. İkincisi, onlara göre imanın bir kıymeti yoktur. Vallahi ben İmam Ahmet bin Hanbel'in imanı gibidir, benim imanım, e, Ahmet'in imanı gibidir diyemem. Onlar ise bizim imanımız Cibril ve Mikail'in imanı gibidir derler. Evet, kastettiği kimseler mürciyelerdir. İmam Sufyan bin Uyeyne ve El-Evzai rahmetullahi aleyhimada da şöyle demişlerdir. görüşü. Yöneticiye karşı kılıçla ayaklanmaktır. İmam sufyan Sevri, Rahimeullah yine şöyledir. Mürciye şöyle der. İman, amel olmaksızın sözden ibarettir. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun kulu ve rasuldür diyen onlara göre imanını tamamlamış bir mümindir ve onun imanı Cibril ve meleklerin imanı gibidir. Şunu ve şunu öldürse de mümindir, cünüplükten gusletmese de mümindir. Namazı terk etse bile mü'mindir. Yine onlar, kıble ehline karşı kılıç çekmek görüşündedirler. Eğer sana bu konuda imamın kimdir denilirse, süfyanı sevdiğidir de. Evet, bunlar mürciyeden nakledilen ve ehli sünnetin reddettiği esaslardır. Birçok kimse bunları bilmediklerinde kendilerine muhalefet edenleri, onlar mürcielerin görüşlerinden bir şey taşımasa da mürciellikle suçlamaya başlamışlardır. Bundan daha kötüsü bazı ilim talebelerinin bazı meselelerdeki tercihlerine ve ihtidatlarına ehli sünnetin esası gibi dayanmaları sonra da onu ehli sünnet ile mürci arasındaki fark olarak tanıtmalarıdır. Böylece muhaliflerini mürciye diye isimlendirebilmektedirler. Tıpkı tembellikle namazı terk eden kimse örneğinde olduğu gibi. İtikad ediyoruz ki namazın terki büyük küfürdür. Ancak bu mesele önceki ehli sünnet alimleri arasında ihtilaflı bir mesele olduğundan ötürü bunun mürcelikle uzaktan yakından bir alakası yoktur. Diğer bir gündeme getirilen şaibede toplumu cahiliye toplumu olarak isimlendirmektir. Cahiliye kelimesinin lugat manası Bilgisizlik ve hafiflik demektir. Bu konuda i̇bn Faris'in El-Mucem'inde bu ibareler yer alır. Araplar bu kelimeyi ilimle amel etmemek manasında da kullanırlar. Ragıbel İsfahani şöyle der. Cehil, cehalet, cahiliyet üç çeşittir. Birincisi, ilimden nasipsiz olmak. Bu en yaygın olandır. İkincisi, bir şeye olduğundan başka türlü inanmak. Mesela Hucurat suresi 6. ayetinde cehalet kelimesi bu anlamda kullanılmıştır. Mealin şöyle buyurulur. Ey iman edenler! Bir fasık size bir haber getirirse o haberin doğruluğunu araştırın. Yoksa cehaletle, yanlış anlama sonucu, bir topluluğa kötülük edersiniz, sonra da yaptığınıza pişman olursunuz. Üçüncüsü, bir işi yapılması gereken şekilden başka bir şekilde yapmaktır. Cehaletin üçüncü manası budur. Nitekim Bakara suresinin 67. ayetinde bu manada kullanılmıştır. Mealen şöyle buyurulur. Musa kendi kavmine Allah bir sığır kesmenizi emrediyor dedi. Onlar bizimle alay mı ediyorsun dediler. Musa cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Evet bu ayette geçen cahil işi ciddiye almamak ve onu yapılması gereken şekilden başka bir şekilde yapmak manasında cehalet anlamında kullanılmıştır. Cahiliyenin kitap ve sünnetteki anlamına gelince bir şeyi cahiliye ile vasflandırmak şer'i sonuçlar doğuracağı için onun şer'i kurallara uygun düşmesi gerekir. Cahiliye kelimesi Kur'an'da şu manalarda kullanmıştır. Ali İmran 54. ayetinin meali şu şekilde. Sonra korku ve sıkıntının arkasından Allah size emniyet hissi verdi. Bunun getirdiği iç rahatlığıyla bir kısmınızı gerçek müminler gerçek müminleri uyuklama aldı. Bir kısmınızı yani münafık olanları ise can kaygısında kalmışlardı. Bunlar Allah hakkında doğru olmayan cahiliyet zanını besliyorlardı. Onun için bu işte savaş işinde bizim sözümüz yok mu diyorlardı. De ki söz ve kararın tamamı Allah'a aittir. İkincisi, ikinci manası Maide suresinin 50. ayetinde ee, mealen şöyle buyrulur. Onlar cahiliye hükmünü mü istiyorlar? Yakin sahibi bir toplum için hüküm yönünden Allah'tan daha iyisi kimdir? Üçüncü mana Ahzab suresi 33. ayetinde mealen şöyle geçer. Evinizde oturun, eski cahiliye usulüyle açılıp dolaşmayın. Dördüncü olarak da Fetih suresi 36. ayetinde mealen şöyle buyurulur. O zaman kafir olanlar kalplerine hamiyeti cahiliyet hamiyetini yani ırk tasubunu yerleştirdiler. Allah da, Peygamberlerinin ve müminlerin kalpleri üzerine sükuneti, huzuru indirdi ve onları takva kelimesine bağladı. Bu dört ayette geçen cahiliye kelimesi, her bir ayette bir hal ve davranışı ifade etmiştir. Birinci ayette zannı, ikinci ayette hükmü, üçüncüsünde açılıp dolaşmayı, dördüncüsünde de hamiyeti, yani bir çeşit ırkçılığı, taasubu ifade etmiştir. Cahiliye kelimesi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde de, hadislerinde de kullanılmıştır. Bunlara örnek zikretmek gerekirse, veda hutbesinde bir cümle şu şekilde, haberiniz olsun, cahiliye işinden olan her şey ayaklarımın altındadır. Yine, Allah'ın en çok buğz ettiği insanlar şu üç kimsedir. Bunlar, harem bölgesinde dinsizlik yapan, Müslüman iken cahiliye adetini arayan, ve haksız yere bir insanın kanını dökmeye çalışandır. Bunu Müslim, estağfurullah Bukhari, diyat, diyetler babında rivayet etmiştir. Ebu Zer radiyallahu bir kişiyi annesinin siyahlığıyla ayıplayınca, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ona, ''Sen kendisinde cahiliye bulunan birisin.'' diye çıkışmıştı. Bunu da Bukhari, iman babında rivayet eder. Kim öldüğü zaman boynunda beyat bağı yoksa cahiliye ölümü üzere ölür buyurulmuştur. Diğer bir rivayette kim cemaatten bir karış miktarı ayrılsa ve o halde ölse cahiliye ölümüyle ölür buyurulmuştur yine. Bu da Bukhari'nin fiten bablarında rivayet ettiği bir hadis. Bu hadislerde de cahiliye bazı tutum ve davranışları ifade ediyor. Ve hiç şüphesiz ki bu ifadeler o tutum ve davranışların kötü olduğuna ve onlardan sakınmak gerektiğini açıkça delalet ediyor. Lakin o fiillerin sahiplerinin küfrüne delalet etmemektedir. Mesela Ebu Zer radiyallahu anh'e hitaben söylenen sende cahiliye var sözüyle onun kafir olduğu kastedilmemiş. Sadece insanları renkleriyle ve kendilerinin dışındaki şeylerle yani kendi e, güçleri dışında meydana gelen unsurlarla ayıplamanın cahiliye döneminden kalan bir Yanlış davranış olduğu belirtilmiştir. Bu ayet ve hadis ışığında cahiliye manasını net olarak gösterdiğini buluyoruz. Buna göre Allah ve Resulü bu kelimeyi İslamiyet'te yeri olmayan ve ona ters düşen şeyler ve işler için kullanmışlardır. Cahiliye denilince ilk akla gelen İslam'dan önceki dönemdir. Çünkü o dönemde insanlar kapsamlı bir cehalet içindeydiler. Onların bütün inanç ve amellerini cahiller tayin ederdi. Kendiler de bu cahili inanç ve amelleri benimseyip hayatlarını onlara göre yönlendirirlerdi. Cehalet ve cahiliyet o dönemde böylesine kapsamlı iken, İslam'dan sonraki dönemde ancak cüzler ve parçalar halinde varlığını göstermiştir. Onun için herhangi bir Müslüman da o dönemin inanç, huy, ahlak ve davranışlarından bir şey görülebilir. Bir Müslüman'da bu tür huylar, ahlaklar bulunabilir. Buna örnekte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Zer radiyallahu anh'e sende cahiliye var buyurmasıdır. Böyle parçalar halinde görülen cahiliyet küfrü gerektirmez. Buna işaret etmek için İmam Bukhari bu hadisin önüne şöyle bir başlık tayin etmiştir. Fasıl. Günahlar cahiliyet işlerindendir. Fakat onları işleyenler şirk koşmadıkça kâfir olmazlar. Evet, cahiliye dönemindeki usulle hükmetmek de bu türdendir. Allah Azze ve Celle buna işaret ederek, cahiliye hükmünü mü istiyorlar buyurmuştur Maide suresi 50. ayetinde. İslam İbni Teymiye Allah rahmet eylesin şöyle der. İnsanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinden önce cehalet anlamındaki bir cahiliyet içindeydiler. Bu cehalet dünya çapında kapsamlı ve geneldi. Allah Resulü gönderildikten sonra cehalet kapsamlı olmaktan çıktı. Kafirlerin yurdu olan ülkelerde varlığını yine sürdürürken, Müslümanların yaşadıkları ülkeler İslam'ın nur ve ilmiyle aydınlandı. Bu ülkelerde cehalet bazı işlerde ve bazı kişilerde görülse bile, kapsamlı ve ihatalı yani kuşatıcı bir biçimde değildir. Onun için İslam ülkesini, ve Müslüman toplumu bir bütün olarak cahiliyete nispet etmek doğru değildir. Bunu İbn Teymiye İktizaus Sıratil Mustakim kitabında e, ifade etmiştir. Hafız İbn Hacer de şöyledir. Cahiliyet İslam'dan önceki şeydir. Bu kelime İslam döneminde ancak bazı vasıflardan dolayı bazı şahıslar için kullanılabilir. Yani bu sözüyle toplumun toptan cahiliyeye nispet edilmesinin yanlış olduğuna işaret ediyor. Bu iki imamın sözlerinden çıkan mana şudur. İslamiyet döneminde Müslüman toplumlara bazı İslamcı yazarların yaptığı gibi cahiliyet toplumları demek doğru değildir. Çünkü bu toplumlarda cahiliyet dönemine ait bazı şeyler bulunsa bile bunun yanında İslam dönemine ait unsurlar da vardır ve hatta bu ikinciler yani İslami unsurlar daha fazladırlar. Bu itibarla bunları yok saymak haksızlık ve yanlıştır. Fert olarak da bir Müslüman Tamı tamına bir cahiliyet adamı değildir. Çünkü Müslüman olmaz hasebiyle cahiliyet kadar İslam'ın da bazı vasıflarını taşıyordur. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer radiyallahu anh'e sen cahilsin dememiş, sende cahiliye var demiştir. Bu iki tabir arasında büyük farklar olduğu gayet açıktır. Cahiliye ismini kullanmanın hükmü kullanış biçimine göre değişir. Birincisi onu bir dönemin tamamı veya bir Müslüman toplumun bütün için kullanmak, mesela bu zaman cahiliye zamanıdır veya bugünün Müslüman toplumları cahildirler, cehalet cahiliye üzeredirler demek dinen caiz değildir. Çünkü, birincisi kapsamlı ve genel anlamıyla cahiliyet bütün insanların din ve imandan uzaklaştığı bir dönemdir. Bu dönem İslam'dan öncesidir. İslam'dan geldikten sonra böyle bir kapsamlı cahiliye kalmamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ümmetimden bir taife, kıyamet kopuncaya kadar hak ve İslamiyet üzerinde sebat edeceklerdir. Bunu Bukhari İtsam, sünnete sarılmak babında rivayet etmiştir. Yine Tirmizi'nin fiten babında, ayrıca hakimin rivayet ettiği bir hadiste, Allah benim ümmetimi sapıklık üzerinde birleştirmeyecektir buyurmuştur. Bu ümmet Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın bildirdiği gibi sapıklık üzerinde bir araya gelip ittifak etmeyecektir. İkincisi cahiliye kelimesi cahiliye kelimesinin geçtiği hadis-i şeriflere bakılırsa Allah Resulü'nün onu mutlak ve genel olarak değil belli bir amel veya belli bir ahlak için kullandığı görülür. Ahir zamanla ilgili hadislerde cahiliye kelimesinin kullanılışı bu şekildedir. Üçüncüsü cahiliye ...parçalanmayan bir bütün değildir. Bilakis o parçalanabilen, cüzlere bölünebilen bir şeydir. Ve Müslüman fert ve toplumlarda onun parçalarından bir kısmı görülebilir. Bu itibarla, Allah'ın hükmüyle yönetilmemiş olmak, Müslüman bir toplumu cahiliye toplumuna çevirmez. Ancak bu yönüyle ona benzer. Onun için toplumun kendisi, cahiliye yönetim tarzından razı ve memnun değilse, kafir bir toplum olmaz. Hatta, Üstün tutmamak şartıyla sadece hevai nefis için cahili yönetimi tercih etseler de toplumlar kafir olmazlar. Allah Azze ve Celle bu tercihi yapanları azarlayacak bir soruyla onlar cahiliye hükmünü mü istiyorlar buyurarak kendilerinin kafir değil fakat istedikleri yönetimin cahili olduğunu beyan etmiştir. Şunu özellikle belirtmeliyiz ki burada tartışılan husus Allah'ın hükmüyle hükmetmemenin küfür olup olmadığıdır. Yoksa ilahi ahkamla hükmetmemenin büyük önemi ve sonsuz faydaları tartışmanın üzerinde bir hakikattir. İkinci husus, cahiliye kelimesinin belli bir fert veya ülke için kullanmanın iki çeşit olmasıdır. Birincisi, gayrimüslim olan fertle toplumlar için kullanmak caizdir. İkincisi, büyük günah işleyen Müslüman fertlere veya bu günahların işlendiği Müslüman toplumları hakkında kullanmak caiz değildir. Çünkü bunlar işlenen günahları günah bilip onlara helal demedikçe Müslümanlıktan çıkmazlar. Fakat Allah'ın haram ettiği şeyleri bilerek helal deseler o zaman kafir olurlar ve gayrimüslimlerin durumuna düşerler. Üçüncü husus bir amel ve durumla kayıtlayarak bir fert veya topluma cahiliye nispet etmek. Mesela falan ülke cahili hükmüyle yönetiliyor veya kadınları cahiliye usulüyle açılıp saçılıyor demek caizdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da cahiliyet, cahiliyeyi e, bu şekilde kayıtlayarak kullanmıştır. Mesela Ebu Zer radiyallahu anh, e, bir adamın annesinin siyahlığıyla e, kınayınca, ayıplayınca ona sende cahiliye var buyurmuştur. Bir hadiste de şöyle buyurmuştur. Ümmetimde cahiliye işi olan dört şey vardır. Bunlar kendi soylarını övmek, başkasının soyunu kötülemek, Yağmuru yıldızlarla ilişkilendirmek ve öl üzerine ağırt yakarak ağlamaktır. Bu hadisi Müslim cenazeler babında rivayet eder. Toplumu cahiliye ile ilk vasıflandıran Mevdudi olmuştur. Bu konuda İslam ve Cahiliye adında da bir eser yazmıştır. Onun ardından Seyit Kutup konuyu ele almış ve geniş bir şekilde işlemiştir. Kardeşi Muhammed Kutup da ondan etkilenerek 20. asrın cahiliyesi adıyla ee, bir kitap yazarak bu meselelere değinmiştir. Fakat ne mevdudi, ne Seyyid Kutup, ile vasflandırdıkları Müslüman toplumları tekfir etmemişlerdir. Bu konuda Behne Savi'nin El Hukm ve Kadiyetu Tekfir isimli e, eseri Mevdudi'den olsun, Seyyid Kutuptan olsun bolca örneklerle e, deliller zikretmiştir. Evet, bugünlük burada. Bitirelim. Allah izin verirse bu eserimizi seslendirmeye devam edeceğiz. Tagotu reddetmek meselesiyle haftaya inşallah devam edeceğiz. Subhanakallahum ve bihamdik <Sessizlik> ve işa'du en la ilaha ille tebahtek ve ista'furu kebayatu bi lakk.